1152, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, benim arzu ve isteğim gece namazıdır, buyurması, evet, ashabıyla birlikte oturmakta olduğu bir sırada Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, Allah Teala her peygamber için bir arzu ve istek vermiştir, benim arzu ve isteğimse gece ibadetidir, ben gece ibadetine kalktığımda sakın hiç kimse benim arkamda namaz kılmasın, Allah Teala her peygamber için bir rızık ve geçim yolu kılmıştır, benim rızkım ve geçim yolum ganimetlerin beşte bir. Biridir ki benden sonra da Müslümanların idarecilerine aittir.